İyi günler sevgili dinleyicilerimiz Benden de iyi günler e, Nasılsın Karagöz'üm? İyidir iki gözüm Efendim Karagöz'ümüz hem ziyaret hem ticaret anlamında Bir güzel beldemize gitti Hani derler ya Karagöz'üm Yediğin içtiğin senin olsun Gördüklerini anlat bakalım Yahu. Hadi bakalım <gülüyor> O ben tersini severim e, Gördüklerin senin olsun e, Yediğini içtiğini anlat bakalım mı yani ha, Aynen öyle İyi de sen şimdi burada yediğini içtiğini anlattığın zaman... ...bizim canımız çekecek burada. Orası da var ama diğer türlüsü... ...hem benim çekim alanıma girmiyor... ...hem de aklımda hiçbir şey kalmıyor. Ha orası da kötü. Hiç mi bir şey kalmıyor efendim? Yok yani üç öğünle yedin de... ...anlatayım durmadan. Ama ne gördün de vallahi tükezlerim anlatacak bir şey bulamam. O zaman notlar tutacaksın demek ki Karagöz'üm. Notlar mı tutacağım? Nasıl yani notlar elimde mi tutacağım? Ha günlük falan gibi mi diyorsun yok yani kısa notlar halinde bir şeyler efendim onun ee, gibi yani sana faydası olanın bana zararı oluyor aci var bir ara bizim hanımın ısları üzerine yaptım böyle bir şey yav dedi kara göz sen tanındık birisin meşhur birisin seni büyük kitleler seviyor hayranların var. Doğru dedi. Vallahi doğru dedim. Benim hayranlarım var. Bakkal her önünden geçtiğimde... E, kara gözü şu borcunu ödesene diyor. E, ben de bu söz üzerine... ...şöyle bir not falan tutayım dedim. Ama hiç becerebildiğim bir şey değil. Yani sevgili günlük diyorum... ...devamını getiremiyorum. Sevgili günlük, sevgili günlük deyip duruyorum. Onun için de beceremediğim için... ...böyle bir şeye yeltenmedim yani... ...senin anlayacağın hacı Batçığım. Efendim sen o notta ne istiyorsan onu de. Ama bazı anılar önemlidir. Yani insan için önemlidir Hem de delil niteliği taşır Ne bileyim öğüt Tavsiye niteliği taşır Efendim günlük öyle sıradan şeyler için değildir Arada yazarsın Neden adı günlük o zaman Her zaman ne budur insan yazacak Her gün yazmazsan adı haftalık Ya da aylık olur herhalde Aslında senelik olsa Belki o zaman benim işime gelir bir de şu sevgili lafı bana göre değil... ...hani başka bir şey olsa... ...arkadaş, ahbap, da ...günlüğe niye sevgili diyorum ya... ...manyak mıyım? Ne istiyorsan onu da efendim... ...ama bazı anılar önemlidir insan için... ...hem de delil niteliği taşır... ...ne bileyim öğüt... ...tavsiye niteliği taşır efendim... Ee, evet... Bazı anlarda ninenin sabrı taşar sonra döner seni haçlar. Efendim? Bazen diyorum herkesten gizlediğin şeylerin ortaya çıkmasını sağlar. <gülüyor> Sen kenarı bucak kaçıp bir şeyler yaz sonra gıcık bir eline geçip seni reklam etsin. Yani olabilir benzer şeyler dediğin gibi doğru efendim. Anahtarlı olanlarından alacaksın o günlüklerin anahtarlı. Şöyle çelik kapılarda olan güçlü kilitler gibi anahtarı olacak koca koca. Ya zaten... Bazı günlükler milletin eline geçince nasıl deşifre oluyor yapmak istedikleri... ...hani hatırlar mısın bu bazı operasyonlarda ele geçen günlüklerde milletin niyeti anlaşılmıştı. Aslında böyle bir hayrı da var. Hem kimin alt niyetliği, kimin iyi niyetliği olduğunu bu günlüklerden anlıyorsun. Efendim dedik ya işte günlükler bazen nasihat verir bazen öğüt verir diye... ...biz de o günlüklerden nasihatimizi öğütümüzü evet, aldık efendim. Evet. Hem nasihat verir hem öğüt verir. Bazı adamları da o günlükler ele verir ele. Neyse efendim bundan sonra sen yazacaksın biz de istifade edeceğiz. Ee, ya o zaman ben özel şeyleri yazmayayım oraya sıradan şeyleri yazayım. Ee, böyle olabilir herhalde. İyi iyi tamam. İki tatlı sohbet edelim dedik sen de turşusunu çıkarttın birader. Asıl sen suyunu çıkardın. Şurada daha yediğim yemeklerin tadı damağımdayken kafamı bulandırma acı Cavcağım. İyi sen bildiğin yoldan git efendim. Ben de veda edip gidiyorum. Efendim geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola. Affola. Sevgili günlük neymiş ya? Hakikaten gıcım. Ya sen insan hiç böyle eşyasına sevgili günlük der mi? Sen sevgili buzdolabı diyor musun ya? Ya da kalktığın zaman sevgili duvar saati. Ya ben oğluma bile sevgili oğlum demiyorum ya. Nasıl sevgili günlük diyeyim? Yakışıyor mu bana? Sevgili Karagöz'üm program bitti. <gülüyor> sevgili Hacı Yuvat'ım tamam. Tamam.